Efendim kınanın dinimizdeki yeri nedir? Kına yakmak sünnettir. Hadisi şerifte de geçiyor. Dolayısıyla bayanlar genelde bizim örfümüz de öyledir. Evet. Yani erkekler çok fazla yakmazlar. Sadece düğün esnasında şu küçük parmak genelde Anadolu'da kınalanıyor. Yapılabilir yani bir örftür. Arap Ama, kültüründe sakalı kına yakma diye bir evet, şey de var değil mi sakanın, Sakalı kınalıyorlar. Onlar hepsi sünnete uygun şeylerdir. Hı hı hı. E, yeter ki kendimize yakıştırmaya gayret edelim. Evet. Yani bir renktir o. E, o rengi veriyor. E, sağlık bakımından da faydalı olduğu söyleniyor. Yani bazı hanımlar başlarına yakıyorlar evet. e, kınayı. Caiz mi ve caiz? Erkekler sakalını yaksın olabilir mi? Olur. Ama bizde genelde böyle bir e, uygulama yok. Yani Anadolu'da evet. e, kınalı sakal çok şey değil. Biz daha ziyade askere göndereceğimiz çocuklara kına yakarız. E, kurbanlık üzerine kına yakılır. Bir de evlenecek kızımıza bunu yaparız. Bunlarla önemli mesajlar veriyoruz. Bunun açıklaması uzun olacağı için o kısmını geçiyorlar. olduğunu Bunlar güzel etermiş. bir davranış ve uygulama. Evet, evet teşekkür ederiz.